94.9 Açık Radyo'da, Açık Yeşil'de bir kez daha birlikteyiz. Ben Ümit Şahin. Ben de Ömer Madra. Destekçimiz Işın Günay'a teşekkür ediyoruz programa başlarken. Evet bugün e, bir konuğumuz var programda. E, arkadaşımız sanatçı Yasemin Göksu. Yasemin hoş geldin. Günaydınlar, merhabalar, hoş bulduk. Hoş, Yasemin, hoş bulduk. Yasemin aynı zamanda Açık Radyo'nun da destekçilerinden ve... E, ...destek programı yapımcılarından değil mi? Geçen evet. Bu sene bu katılamadı. Evet, bu ama geçen sene bu stüdyoda bir canlı evet. müzik yapmıştın diye hatırlıyorum. <gülüyor> evet, evet. E, Yasemin Göksu'nun yeni albümü çıktı. Urumeli Hatırası. Evet. E, hem biraz ondan bahsedelim hem de... E, ...yasemin e, tabii Açık Yeşil programında... Açık bir yeşil e, aynı zamanda. <gülüyor> açık bir yeşil olarak da pek çok çalışma yapıyor. Biraz aslında o aktivizminden ağırlıklı olarak evet, bir gün bahsedeceğiz. E, nelerle uğraşıyor. Ve bu yeni albümden de bir iki şarkı dinleyeceğiz. İstersen önce çok kısa bu albümden istersen biraz bahset. Olur. E, i̇ki senedir hazırlanmakta olan bir albümdü bu. Çok uzun sürdü. Evet. ...ve yani... ...herhalde bir ay kadar olmadı... ...daha çok yeni çıkış tarihi... ...ve en nihayet çıkış tarihi... ...yani gerçekten çok uzun bir... ...zaman idi... ...ve ilk defa... ...bu kadar birden duyuldu... ...bundan da çok mutluyum... ...sadece Rumeli ve... ...Balkan şarkıları var ama... ...Türkçe anonim... ...türküler... ...inşallah... Balkanları kapsayan, daha onların ana dillerinden bir albümde bundan sonra yapacağım. Evet. Niye uzun sürdü bu kadar? Malum ee, hikayeler. Malum hikayelerden öte toparlaması zor oldu gerçekten. Bir yandan da dizi sürüyordu. <gülüyor> Elveda Rumeli ha, evet. sürüyordu. Orada bunlardan bazı şarkılar, türküler okuyordum ben. Hem onun çalışmaları uzun sürdü hem de e, ne koymak. Yani bir şey yaparken aslında bunun araştırması çok uzun sürüyor gerçekten. Evet. Bir de burada şöyle bir özellik var. Tamamen akustik çalışıldı. Dört aranjör çalıştı dört taraftan. Onun için çalışmaları çok uzun sürdü. Yani stüdyo aşamaları da çok uzun sürdü. E, vallahi medar iftarım diyebilirim. E, <gülüyor> <gülüyor> 15 e, eser var içinde değil mi? Evet iki tanesi da. aynı ezgiyle iki ayrı e, söz e, şeriban ve bir çingene e, tangosu. Ama hepsi Türkçe değil mi? Çingene evet e, havaları da Çingene aslında çingene tangosun içinde çingenece e, konuşmalar vardı fakat ne yazık ki. Ee, o gizli kalmış ve buraya girmemiş. Çok üzüldüm ona. Çünkü ben senin hani öyle konserlerde e, söylediğini de biliyorum. Ne evet, diyoruz? Normal için genece. Çingenece. Yani çingenece de söylediğini biliyorum da o yüzden. E, müzisyen arkadaşlarım 10 kişilik bir ekip şu anda orkestra ve içlerinden hani çingene olanlar var. Böyle yumuşatarak roman falan demeye çalışıyor arkadaşlarım. Yani ne gerek var? Çingene yani çingene müziği ve çingeneler. Hı hı. Ee, şahsen ben bir çingene olmayı çok isterdim bunun için çok özeniyorum ee, ve özellikle de bir çingenece bir şey olsun istedim ama o kayıtlar girmemiş buraya hı hı. onun için çok üzüldüm gerçekten de yani evet evet İstersen şeyden yani senin pek çok konuda çalıştığını biliyoruz ee, ama herhalde son zamanlarda en yoğun zamanını alan Barış Çin Sanat evet. meselesi. Ee, ve kodkumlama işçileri ama e, evet. ikisi de. Barış Çin Sanat'tan başlayalım mı? Ee, yani sürekli e, ismini duyuyoruz. Hı hı. E, en son şu anda neler yapıyorsunuz ve e, bu son şeyin üstüne de belki bir iki şey söyleyebilirsin. E, Ahmet Türk'le ilgili mesele Evet. de bilmiyorum sabah da herhalde konuşmuşsunuzdur. <gülüyor> evet. <gülüyor> gene mi konuşacağız? Yok bu sefer Yasin. <gülüyor> Allah yok ne kadar çok konuşulsa gene de azdır. Konuşmak ve sürekli hatırlatmak ve anlatmak gerekiyor yani durumun ve hamiyetini. Gerçi açık radyo dinleyicileri farklı bir aslında taraftan bakıyorlar belki bu anlamda çok onlara bir şey anlatmaya gerek olmayabilir ama gene de konuşmaya değer diye düşünüyorum. Yani hakikaten bazen insanın nefesi filan da evet. kesiliyor ve evet. onun lanet olsun duygusu geliyor. Evet. Öyle, öyle. almaz olmaz işler yani. Organize işler gibi görünüyor değil mi? Elbette. Yani ben, ben öyle inanıyorum kesinlikle. Şimdi barış için sanat büyük bir heyecanla kuruldu. Ee, ...henüz senesini tamamlamadı yani yeni kurulmuş sayılır. Ee, yürütmede çalışan e, işte aşağı yukarı 10 kişi gibiyiz neredeyse. Hep sanatçılardan mı oluşuyor? Sanatçılardan, evet. sanatın çeşitli alanlarından e, çalışmalar, üretimler yapan arkadaşlarımızdan oluşuyor. Ama imza sayımız bini aştı onu söyleyebilirim yani grup olarak... Ee, aslında çıkış noktasında heyecanla hazırlandığımız yapmak istediğimiz birçok şeyi e, gündemin hızla değişmesi, gündemin peşine takılıp sürüklenmemiz sebebiyle yapamıyoruz gerçekten ama şu anda önümüzde olan en önemli e, hazırlandığımız olay 15 Mayıs'ta bir sanatçılar arası bir forum yapmayı planlıyoruz ona hazırlanıyoruz. Başbakanın işte sanatçılarla yazarlarla falan yaptığı ama aslında bence hani yararlı oldu ama çok çok ne olmadı denir hani orada kaldı, orada kaldı gibi görünen şeyi biz sanatçılarla daha faydalı daha işlevsel hale getirerek yapmak istiyoruz bir açık forum. Bütün sanatçı arkadaşlarımız, imzacımız da davet olan... davet ederek mi yapacaksın? E, yok, sanatçı olsaydı <gülüyor> olabilirdi. <gülüyor> İ, i̇mzacımız olan ve olmayan... E, Siyaset sanatı da bir sanat <gülüyor> e, Çok kıvrak bir sanat olduğu söylenebilir. E, Birçok insana ulaşarak olabildiğince kalabalık bir form olmasına çalışacağız. Herkesten bir e, hem kendi görüşlerini hem kendi önerilerini alarak... Yani gün boyu sürecek bir şey hazırlıyoruz bir forum ve Ağustos Eylül aylarına doğru da bir festival düzenleme çalışacağız. Onun da hazırlıkları var bir yandan. Aslında başbakanın kahvaltısına giden sanatçı arkadaşlarımız. ...aslında ben de davetliymişim... ...bana davet ulaşmamış... ...biz dışarıda başka bir şey yapıyorduk biliyorsun... <gülüyor> <gülüyor> ...o arada... <gülüyor> <gülüyor> ...kapıya <sokuyor> Bu ne zaman önümüzdeki hafta mı? Bir bu kahvaltı... Bir, Yok, bu yapılan... Yapılan bir de yapılacak olan var galiba... Söz ediyoruz... Ee, köşe yazarlarıyla var... Galiba evet... ...yani sanatçı değil de... Evet. Daha yani dün yani. bir yazar arkadaşla yani üç konuşuyorduk. Üç taneydi, iki tanesi yapıldı. Biri, evet, biri daha yapılacak. Ya, Bu da önümüzdeki hafta sonu müzisyenlerle olabilir. Müzisyenlerle yapıldı, müzikçilerle, e, oyuncularla yapıldı. Çocuklarla. Galiba köşe yazarları. Evet, doğru, Bildiğim kadarıyla doğru. henüz o yapılmadı. E, aslında orada, mesela bizim adımıza Feryal katıldı ve e, BGST adına Feryal katıldı görüşlerimizin de aynı olması sebebiyle o çıktığında bir şey söylemişti. Yani aslında orada Türk Sanat Müziği'nden ee, o da hani demekse <gülüyor> o da tartışılabilir. Ee, birçok müziğin diğer dallarına varana kadar hani bizim gibi düşünen ama imzacımız olmamış çok insan vardı. Biz çok şaşırdık. Çok şaşırdım. Olabildiğince işte irtibatlanmaya çalıştım filan diye. Feryal yüzden... Öney'den bahsediyoruz. Evet, kardeş, evet, kardeş Türkü, Türklerden. Evet, Ağız alışkanlığıyla değil mi? Unutuyoruz böyle şeyleri evet, söylemeyi. İşte bizim de profesyonelliğimiz <gülüyor> burada. Haklısın. <gülüyor> ee, böyle yani kısaca. Evet. E, peki devam edelim konuşmaya ama bir Hı -hı. isterseniz... Bir... Albümden bir şeyler dinleyelim. Bir çalalım. E... İçinde yeşil çayır çimen gezerdi <gülüyor> geçen bir <gülüyor> türkü çalalım. Yeşil bir türkü çalalım. Peki evet. bu zilli de maşa darbuka değil evet. mi? Bu bir çingen evet. havası mı? Değil. Değil. Değil. Ha. değil. Rumeli, havası, Rumeli havası ama çok oynak kıvrak bir şarkı. Biraz tamam sabah bizi e... canlanıp biraz Canlanıp neşeleniriz. <gülüyor> <gülüyor> Peki şimdi Yasemin Göksu'nun Rumeli hatırasından dinliyoruz. Zilli de maşa darbuka. Aşık oldum ben sana, yeşil aşık oldum ben sana. Konuğumuz Yasemin Göksu, Yasemin Göksu'nun Urumeli Hatırası isimli yeni albümünden e, Zilli Demaşa Darbukayı dinledik. <gülüyor> ben şimdi bu e, özellikle kot işçileriyle ilgili, e, kot kumlama işçileriyle ilgili çalışmalarına... ...geçelim ama ondan önce bir şey geldi aklıma... ...diyim şarkıyı dinlerken onu soracağım. Ya bu... E, ...çok ilginç bir soru değil. Ve De bu <gülüyor> sanatçı olmak... ...ve aktivist olmanın... E, ...bir arada olması nasıl bir şey oluyor... ...diye sormak istiyorum. Çünkü geçen... ...destek e, kuşağı sırasında yaptığımız... ...programda... E, ...mesela Avi bana bayağı ...yüklenmişti işte... <gülüyor> Seni kimse bilmiyor ama sen aslında doktorsun falan diye... ...bayağı bir yüklenmişti bana program sırasında. Herkes de aynı şeyi sorar. Yani kimse senin mesleğini bile bilmiyor. Sen sadece aktivist olarak falan tanınıyorsun diye. Biraz senin de bu durumun var galiba. Çünkü her tarafta e, Yasemin işte şurada konser var. E, işte, <gülüyor> şey, şey, Sıradanlaşıyorsun. Pardon şurada bir eylem var. Gel e, bize bir konser konser. ver e, Sürekli bir aktivist yanında ön plandasın. Daha çok Neredeyse öyle. Neredeyse amatör müş gibi halbuki Kesinlikle profesyonel olarak öyle. bu işi yapıyorsun Kesinlikle sanatçısın öyle. ama nasıl bir şey bu? Yani işin o tarafından bakıldığında hani ulaşılmayan sanatçılar kategorisinde asla olamayıp gayet sıradan bir şekilde yani işin şakası bu ama ben ben çok mutluyum bir kere bundan yani onu söyleyebilirim. benim için çok özel bir şey değil. Yani ben zaten hani sanatçı olmayı da çok ee, özel saymadığım için Hı -hı. hani ben şarkı söyleyebiliyorum ve söylüyorum. Ee, gerekli yerlerde, gerekli de, yerlerde de yani bir insanın kendi kişiliğiyle ilgili bir şey. Yani benim gönlümün bir tarafı e, bu işlerle çok dolu olduğu için hani zaten bir kenarda duramam. Yani çekilip kenara ben sadece müziğimi yapayım durumunda asla kalamayacağım için ...benim için çok seçilmiş ve tercih edilmiş bir e, tabii ki hayat tarzı bu. Öyle bir yol. Zor bir yol, bunu söyleyebilirim. E, sanatçılık kısmında hani işin e, müzik icra etmek meselesine geldiğinde... ...tabii özellikle işin profesyonellik e, aşamasında çok zorlanıyorum. Yani bizim kız durumu oluyor yani a, o para almaz... Para istemez. Hani biz bir telefon açsak gelir. Zaten hani taş atıp kolum yorulacak. Evet. Şurada üç şarkı söyleyecek diye bir kanı genelde oluştuğu için. Bu sadece benim için değil tabii. İşte benim için öyle İlkay, Akkay için öyle feryal Öney için öyle. Yani aynı zamanda aktivistik durumu olan bütün müzisyen arkadaşlarım için böyle. Galiba da sanatın başka bir dalında bu yok. Yani ben şöyle... Destekleyebilirim söylediklerini pek çok işte eylem öncesi falan yaptığımız toplantılarda artık böyle pek çok arkadaşımız da yakından yıllardır çalıştığımız için evet. pek çok insanı mesela biz e, ikna etmek zorunda kalıyoruz. ya Arkadaşlar aslında bu arkadaşlarımız sanatçı. Yani e, bu işi <gülüyor> <gülüyor> yani her e, istediğiniz anda e, hani kalkıp evet. Emrinizdir. <gülüyor> <gülüyor> gelemeyebilirler. Emrinizdir. Sonra müzisyenlerle çalışıyorlar. E, i̇şte evet. ses sistemi diye bir şey var. Evet. E, ondan sonra bu işler biraz masraflı olabilir. Evet. Gerçekten e, bunu da öğrendik ama aslında ilk bakışta dışarıdan Esen Akde Evet. Bizden birisin zaten. Tabii tabii öyle ee, bakılıyor. E, her an gel şey, işte konser ver, şarkı söyle, nereye istersek oraya <gülüyor> git. Ama e, bunu zaman zaman konuşmak gerekiyor bence ne olursa olsun. Yani bu e, meselenin ya bir, bir meslek her şeyden önce olduğunu. Ama yani, ben sana bir şey diyeyim mi? Hani, gene de, biz de gene rahat duramıyoruz. Yani bu olmasa da mesela ben geçen gün Yeşiller MEK toplantısındaydım. Daha hani arkadaşlara şey diyordum Yani ya bu yeni albüm çıktı Hadi Yeşiller için bir şey yapalım Yani, <gülüyor> yani şu var tabii Herkesin yani Gazetecilerin de vatandaş gazeteciliği Olarak evet. Ya da radyocuların filan da Aktivist olması gerektiği Aşikar çünkü artık çok Kırılma noktalarına doğru da Yükselen bir dünyada ya da Giden öyle giden bir yerdeyiz Ama bu işte o Franklerin take for granted dediği o tamam bizden, bizim arkadaşlar ne istersek gelir anlamına hiç çekinmemeli tabii. Yani profesyonel bir anlayış, amatör bir ruh içinde profesyonel bir anlayışla da bakmak herhalde en doğrusu olur diye düşünüyorum. Yani, evet, yani yavaş yavaş aslında yerli yerine de oturuyor. Yani ben evet. bu konuyu da biraz o yüzden açtım. Yani aktivist dik denen şey, aktivizm denen şey de Türkiye'de yerli yerine oturuyor. Bunun işte insanın hayatının bir yani bir gerçekten seçim olduğu tabii, tabii, vesaire kesinlikle öyle. entelektüel sorumluluğunun Sorumluluğu filan yani tamam 1967'den beri kafamızda olan yani en azından benim açımdan kafa patlattığım bir mesele bu benim. 19 diyeyim hatta biraz daha geç ama yani evet enteküel sorumluluğu böyle bir şeyi gerektiriyor sanatçılar için filan ama bu profesyonelce yapılmayacağı anlamına hiç gelmiyor tabii çok önemli bir nokta. Yani. bu bizim üzerimize o kadar sinmiş ki böyle suç kendimizi suçlu hissederek ya ama tamam ama yani filan evet. böyle böyle bir halde siniyoruz. Kendi de o hep siniyor şey üzerimize. hissederim bu durumlarda <gülüyor> hep empatik davranıp ya evet. çok ayıp ediyoruz aslında sürekli hep aynı <gülüyor> arkadaşları çağırıyoruz. <gülüyor> Ee, peki bu kod kumlama işçilerinin son durumundan bir kısaca bahsedelim. Çünkü ee, sen yılla bayağıdır, e, evet. yıl falan oldu evet, herhalde. Evet, ee, evet. Sürekli bu işle uğraşıyorsun. Evet. Ee, en son ne oldu? Ee, en son biz e, sanatçı arkadaşlarımızdan kapabildiğimizi alıp e, meclise gittik. Mecliste epey bir bakan ve işte bu işle ilgili kim varsa e, aslında başarılı görüşmeler yaptık diyebilirim. Kotkumlama komitesinin iki tane ciddi başarısı oldu. Bir tanesi e, bu işlemin yasaklanması oldu. E, yapımın ama o da, yasaklanması zaten yasaklanmamış oldu. Mıydı? Hayır. Ama hala da yani yasal bir e, prosedürü oturmuş değil. Yani Hı. bunu söylerken hala merdiven altı atölyeler var. Hala yeteri kadar hala devam ediyor edelim. yani. Tabi. Ve ama daha çok şimdi e, başka ülkelere kaydırdılar. Mısır'a kaydırdılar. O taraflara kaydırdılar. Oralarda kurdular. Yani bunlar çoğu uluslararası büyük şirketler. Türk, büyük Türk şirketleri de var içinde. Ee, diğer başarısı da şimdi e, bizim işçi arkadaşlarımız, hasta arkadaşlarımız hastanelerde meslek hastalığı hastanelerinde özellikle e, gidip e, tedavilerini olamıyorlardı. Bu gerçi tedavisi imkansız bir hastalık. Ama evet. e, gene hastalığı. de silikozis evet. hastalığı ama gene de hani gidip e, hastalık atak yaptığında en azından bir hastane bakımına ihtiyaç duyuluyor. Ve bununla ilgili parasız bakım e, meselesini halledememişlerdi. Burada yalnız bir açık var. E, şimdi hastaneler de böyle bir uygulama bakanlık tarafından tavsiye ediliyor. Fakat e, döner sermayeye yükleniyor bu. Dolayısıyla hastanenin kendi e, keyfiyetine kaldı. Yani bazı hastaneler evet gel yat ben sana bakayım diyor. Arkadaşlarımıza e, ama bazıları döner sermayeden böyle bir şey e, yapmak istemiyorlar. Dolayısıyla hala o da bir... E, ...yerli yerine oturmuş değil. Ama tabii ki çok ciddi açıklar var. Koskoca Türkiye'de üç tane meslek hastalığı hastanesi var. Biri Zonguldak'ta o zaten işlevini görmüyor kapalı şu anda. E, Ankara ve İstanbul var. Yani başka e, yüzlerce, binlerce hasta. On bin civarında hastadan söz ediyoruz. On bin kişi. Biz, tabii tabii aşağı yukarı. Şey çünkü, çünkü bugüne kadar... Ve şey yapan hastanelere başvuran her iki işçiden biri hasta çıktı. Buradan hesap ederek bu sayının on bin olabileceğini düşünüyoruz. Evet. 47 kişi kaybettik bu arada. Yani rakam giderek yani bu insanlardan rakam diye bahsetmek tabii çok nahoş bir durum ama ne yazık ki böyle sayısal veriler de var. Ee, yani yine bir aslında ki... meselenin tabii vahametini göstermek açısından sayı vermek evet, gerekiyor. Evet sayı yani vermek de sanki gerekiyor. Sanki kod kumlama işçisi işte birkaç kişiymiş gibi ya da az sayıda insan bu işi yapıyor. 10 bin kişi. Kişi demek evet. belki daha bile fazla olabilir. Tabii, yani tabii. bu işte yıllarca tabii. çalışan bir insanlar. Bir de bunlar Türkiye'dekiler yani ha, yurt dışından gelmiş kaçak işçiler vardı o dönemler. Yani onların e, akıbetinden hiçbir hiç şey yok. Bir Haber... de bu öyle bir şey bir hastalık da değil e, benim bildiğim kadarıyla hani. Sigarada bile e, işte 20-30 yıldan önce işte ne bileyim akciğer kanseri görülme riski daha düşüktür. Tabii. Ama burada silikozis ortaya çıkması çünkü çok yoğun bir maruziyet olduğu için kuma yani zaten çok tekstil, kısa bir sürede ortaya tekstil çıkabiliyor. Tekstil sektöründe ilk kez Türkiye'de evet. saptandı silikozis. Yani maden işçilerinde, çelik e, şey. eşya işçilerinde... Çıkıyordu ama çok uzun süreler çalışmalarıyla yani kod kumlamada birkaç ay çalışması ölümcül silikozise yakalanmasına yetiyor. Evet. Şimdi bu ayın 17'sinde cumartesi 17 Nisan'a geliyor galiba. Cumartesi günü Pera Müzesi sinemasında Eteme Özgüven Bilgi Üniversitesi hocalarından Eteme Özgüven hı hı. ve ekibinin birlikte hazırladıkları toz belgeseli var. Saat 16'da buradan açık radyo dinleyicilerini davet edelim umarım rağbet gösterirler. gerçekten seyredilmesi gereken bir belgesel evet. lütfen bu konuda hani komiteyi ve işçi arkadaşlarımızı yalnız bırakmayın Türkiye'nin başardığı ilklerden bir tanesi olarak yani kotkum tekstil işçilerinde silikozis evet, meselesini ilk. E, evet bizim de bir süre de programımız vardı bu konuda açık radyoda bir altı ay boyunca bu meselenin haftada bir kere elalındığı evet, bir programa. Evet şunu da söyleyeyim yani kod işi ellilerde Amerika'da yasaklanmış bir şey. Lerden... Biz yeniden icat etmişiz evet. yani. Evet. Peki bu albümden bir şarkı daha bu arada hemen çalalım, çalalım tamam. mı? Çingene ee, şarkısını çalabiliriz. Ee, onu sen istersen şey yap. Bu arada albümü ithaf ettiğin kişilerden bir tanesi de Abdülhalim Demir. Evet. E, kod kumlama işçilerinden biri kendisi. Evet. Benim oğlumdan bir yaş küçük. Evet. Abdülhalim ve silikozis hastası. Ee, ve bu mücadelenin içinde bu de mücadelenin en yoğun içinde en, çalışan evet, isimlerden evet, bir tanesi. Evet. Hangi şarkı, türküyü dinliyoruz? En son Romale. Evet Volkan e, bulmaya çalışıyor. Romale. A betale da stale romale romale semin Göksu'dan Romale'yi dinledik Romale çingenece çingeneler demek Bu arada hmm. onu da söyleyeyim <gülüyor> Evet, biz de arada bayağı bir roman açılımı konuştuk ama <gülüyor> vakit kalmadı onları konuşmaya. Bir çok şey konuşacaktık TMK evet. Madur çocukların son durumunu konuşacaktık. Neyse artık onlar siz başka zaman. Onu da zaman kalmadı ama sen TMK Madur neydi çocukların adalet evet, girişiminde de çalışıyor. Evet, ondan da bir iki kelimeyle bahsetmekte yarar var yani. Evet, en son, çok en son Bekir Bozdan şu anda bir yeni hazırlatmakta olduğu yani o anayasanın 3 maddesi değişecek olan anayasanın 3 maddesi yetersiz olduğu için çocukların içeriden çıkmasına yetmediği için. Şimdi ayrıca bu sorunu halledecek bir şekilde. Arınç'ın ve Bülent Arınç'ın ve Bekir Bozdağ'ın içinde olduğu bir ekip yeni bir anayasa maddesi taslağı hazırlıyorlar şu anda Hı. ama henüz bir sonuç net yok. Bir şey yok. Yani evet net bir şey yok. Bir yasa taslağı. Yasa taslağı hazırlanıyor evet. Peki çok teşekkürler Yasemin e, bu hafta bir konserim mi vardı? E, 20 Nisan'da Babilon'da 20 Babylon'da. Nisan akşamı Babilon'da e, bu yeni albümün konseri var onu da haber vermiş. Onun, e, 20 Nisan, onun, Nisan ne güne geliyor? Salı Salı Salı, gecesi, Nisan, salı, salı, salı. akşamı Babilon. Peki Yasemin Göksu'ya çok teşekkür ediyoruz. Çok ee, teşekkürler Yasemin. <gülüyor> ben de çok teşekkür ediyorum Gelecek haftada e, biraz. Hem bir konuğumuz olacak galiba e, şimdiden duyurmayalım ama e, bir de e, yeryüzü gününün e, 40. yılı gelecek hafta. Biraz da ondan konuşacağız. E, haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Açık Yeşil